İklim için bir iklim adaleti Güncesi a -a, a -a, a -a. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. A -a, a -a, a -a. Hazırlayan ve sunanlar Hüseyin Sönmez, Ömer Madra. Ve Murat Can Tombil Herkese merhabalar 94.9 açık radyodosunuz ve İklim için programı başladı. Ben Can Tombil Ben de Ömer Madra Ben Yüce Asanmez Ayrıca desteği için dinleyicimiz Burak Usluya da teşekkür ederiz Evet, bugün gündemimizde neler olduğunu da sizlerden duymak isteriz. Evet, bugün önemli bir araştırma yayınlanmış Deutsche Welle'de gördük. Bunu da yani iklim ve küresel ısınmanın artmasıyla birlikte yağmurların çoğaldığı bu ya azalıyor ya da beklenmedik yerlerde çok artıyor. Bu da sel baskınlarının ve doğal felaket denen şeylerin aslında doğal da değil artık artmasına neden oluyor çok ayrıntılı bir şey yapılmış. Potsdam'da Almanya'da iklim araştırmaları enstitüsü çok ayrıntılı bir çalışmaya imza atmışlar ve bir sel felaketi risk haritası çıkartmışlar ortaya. Bunu ileriki programlarda daha da ayrıntılı olarak belki inceleyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin bizim yakında ilgilendiğimiz komşuların, Türkiye'nin finans durumu da vardır eminim. Hmm. Çok ayrıntılı göremedim. Yani yeni gördüğüm bir haber bu. Fakat mesela Endonezya'da, Hindistan'da ve Afrika, bütün kıta olarak Afrika başı çekiyor risk olarak... Sonra da takım Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Avrupa ülkeleri deniyor. Avrupa'da da İngiltere, Almanya, Fransa başı çekiyor. Çok çarpıcı tespitler var aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela. Büyük bir hızla artan sel felaketi riskini azaltmak istiyorlarsa... E, ...yani 20 yıl içinde işte 2008 2040a kadar vermeden hatta... E, ...koruyucu önlemlerini ne kadar çıkartması gerekiyormuş... ...iki katına yüzde yüz... ...yani Amerika zaten bunu azaltmakta... ...bir de iki katına çıkartması... ...büyük bir can ve mal kaybına yol açacağı söyleniyor... ...yani e, risk altındaki insan sayısı... ...mesela Kuzey Amerika'da... ...şimdi olarak e, yüz bin olarak düşünülüyormuş... ...bu bir milyona çıkacak Hı. deniyor... ...yüz binden on katına... Almanya'da da 700 bine yükselicek, muazzam bir miktar tabii bu da. Asya'da artık hiç söylemeyelim daha dahi 156 milyon insanın direkt risk altında sellere bağlı ya yani aşırı yağışlara bağlı olduğu söyleniyor. İngiltere ve Fransa'da da öyle. Mesela Fransa'da 15 kat artacakmış, İngiltere'de 28 kat. Böyle anormal, hiç artık insanın ...hesap edebileceği rakamların... ...ötesine geçiyor yani. Ee, ve... E, ...tabii dünya genelinde ...önlemler alınsın deniyor. Bu senede Dünya Ekonomik Forumu'nda... ...Davos'ta... ...konuşulacak... ...en önemli şeylerden biri. Hatta birinci mesele... ...iklim değişikliği olacak. Trump da geliyor. O da yoktur... ...ne iklimi filan, ne değişikliği... Olacak. ...diyorsa ilginç olacak... ...ama gelememişler... <gülüyor> Hava şartlarından dolayı birçok insan gelememiş. O son haber de buydu. <gülüyor> fazla bir yağış varmış. Kar yağışı aşırı düzeyde. Hatta binlerce turist de İsviçre alplerinde falan mahsur kalmışlar. Ya, ha, evet. e, yani hepsi bir arada. E, şey, Ama en e, ilginç şeylerden bir tanesi de e, mali boyutu işin. Yani yapılacak şey bir kere esas olarak... ...kömürden, petrolden ve doğalgaz kullanımından... ...bu iki derecelik artışı önlemek için kesin olarak vazgeçilir diye... bilinen ...malumu ilam etmişler ama... ...kimsenin umurunda da olmaması ayrı bir şey. Yani eğer daha artarsa pek çok yerde artık önleyici tedbir almanın filan da... ...önlem almanın bir anlamı olmayacağını söylüyorlar. Bir de mali boyutu var... ...şimdiye kadar işte dünya ortalama... ...bir derece ısındı bunu. Hep konuşuyoruz... ...endüstri çağından... ...bu yana. Ve doğal felaketlerin haddi hesabı yok... ...buna bağlı olarak artan. Fakat Münih Reh... ...işte en büyük dünyanın... reasürans firması... ...sigorta şirketinin... ...hesaplamasına göre geçen yıl... ...kasırga, sel baskını... ...ve deprem nedeniyle... ...dünya genelinde... 330 milyar dolar Amerikan doları maddi hasar meydana gelmiş. Oysa 2005'ten sadece e, kısa bir süre önce yani, e, 100 milyarı ya buluyormuş ya bulmuyormuş. Yani 330'a çıkmış durumda. Böyle bir durum var ve mesela bugünkü şeyde de görebiliyoruz bugünkü gazetelerde. Şeyde kırklar elinde bir kişi ölmüş mesela traktörü devrilmiş çiftçi e, sel nerede Baba Eski'nin düğüncülü köyünde. Evet dünya geneline bakacak olursanız da mesela dün gelen haberleri göre Mozambik'te sel suları dokuz kişinin canını almış. Şiddetli yaşlanma yol açtığı sel nedeniyle dokuz kişi ölmüş, 14 binden fazla ev yıkılmış. Uuu, uh, 14 bin. İşte evet, Afrika uh. zaten kara kıt'a kara bahçı kara kıt'a. Geçen haftadan bu yana 70 binden fazla kişinin sel sebebiyle yerinden olduğu da söyleniyormuş. Mozambik'in nüfusunun çok fazla olduğunu düşünmeler. Bir bakayım gene de. Ee, çok küçük olmayabilir. Ee, yani. Traktörü devrilmiş işte baba eskide kırklar ilmiyim baba dört çocuk babası fezullah kenar tarlasını kontrol edip ne halde ürünü bakmak için gitmiş ve traktör devrilmiş gitmiş adam 29 Ama, milyonmuş bu arada Mozambik evet çok kötü değil yani, evet çok küçük değil çok da büyük değil şey e, bizde de seller yaşanıyor bir de kuraklıkta kardeş oldu artık sel. Yani, evet zaten tipik örneği galiba işte. Aynen, kuraklığın yaşandığı yer kuraklığın yaşandığı yerde sel felaketleri de aynı derecede tehdit oluşturuyor oluyor. Bizde de e, geçen hafta Tarım ve Gıda Bakanı açıkladı e, Fakı Baba. E, kuraklık haritası hazırlıyorlarmış. E, ama tabii ki biraz geç bir hazırlık bu. Yani e, Çünkü İstanbul Ziraat Odası Başkanı'nın şöyle bir açıklaması var. Ee, bir söyleşisinde okudum bunu gazete duvardaki. Çok güzel anlatmış. Özellikle bakliyatlar için son 15 gün demiş. Ee, eğer kar yağmazsa e, çok büyük zarar ve çok büyük e, ziyan olacak bu sene. Fasulyeme, cemek... Özellikle Bak, buğday, bakliyatların yüzde ellisinden fazlasını, ekilen alanların yüzde elliden fazlasını buğday oluşturuyor. Ekim'de atılan tohumlar, ekimden bu yana atılan tohumlar kar yağmadığı için çürümüş. Hmm. Ee, normalde buğdayın üst, yağmurdan sonra üstünün karla kaplanması, onun böyle bir soğuklanması denen bir şey var o tohumun. Hmm. Onun gerçekleşmesi lazım tohumun sağlıklı bir şekilde çimlenmesi için. Maalesef o olmadan kar olmadığı için çürümüş buğday tohumları. Şimdi e, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde çiftçiler yeniden tarlalarını sürüp tekrar tohum atıyorlar. Ocağın sonuna kadar tohum atmak durumundalar tekrar tarlalarına ve şu 15 gün içinde de kar yağması gerekiyor o tohumların e, çimlenmesi için. Evet bu çok ciddi bir durum çünkü yani belki de işte e, sözünü ettiğin e, uzmanı da konuk edebiliriz. Bu açık radyoda ve bu programda ee, çok ciddi bir durum çünkü hafta sonunda ben yoktum burada ama e, ekolojik pazardan alışveriş yapmaya devam ettik ailecek ve çilek <gülüyor> e, geldi eve çilek seradan değil mi? Hayır değilmiş işte yani ben de tabi doğal olarak vay canına serada bile erken filan diye düşünürken <gülüyor> değil demiş adam alın yani satıcısı yanılmıyorsam Alanya'dan ve sera finan değil <gülüyor> baya tarladan baya tarladan diye yani Ocak ortasında ilk defa duyuyorum geçen yani. haftaya kadar ben çok bahardalı gördüm evet evet her çok, tarafta çok var. bahardalı gördüm zaten ergunlar <gülüyor> açmayan çiçekler gördüm Evet Ergoğanlar öyle bir yüzünü gösterdi gitti o mimozalar yaşadığım yerde var mesela onlar tomurcukdalar falan böyle. Çok çok acayip bir durum var ve bir de tohumdan ve şeyden bahsederken gıda ürünlerinden bugünkü cumhuriyette önemli bir haber var Antalya'da büyük bir sel olmuş yine yani kuvvetli fırtına daha doğrusu ve sağanak. Sel demeyeyim de gök kültüsü sağanak. Ama bayağı fırtına 110 on kilometreye saatte ulaşmış hmm. hızı. Bazı bölgelerde ve metrekareye de doksan sekiz kilograma kadar. Metrekareye yüz kiloya yakın yağış düşmüş. Hmm. Ee, ve bu tabi e, seraları yerle bir etmiş. Yani özellikle bazı yerlerde cam seralarda hasar açık alandaki sebzelerde de zarar vermiş. Böyle çok endişeli, yıkılmış ağaçların ve işte plastik seraların yerlerde süründüğü bir manzaralı fotoğraflar var. Ve Antalya Ziraat Odası Başkanı'nın da açıklaması var. 730 dekarlık bir tarım alanı zarar gördü demiş. Anamur'da da Mersin'in Anamur ilçesinde 20 dakika dolu Muz seralarını perişan. Orada 20 da, dakika mı? Orada da 30 milyon dekar tarım alanı, ekili tarım alanı ziyan olmuş. Ee... Kaç futbol sahası? Bana ben ben o şekilde <gülüyor> anlıyorum. <anlayayım. Ben, gülüyor> bana öyle öğretildi. Bir Belçika büyüklüğünde. Bir Belçika büyüklüğünde. Evet. Baya büyük bir futbol sahası olarak. Evet. Çok. 30 vahim... milyon dekar arazi. <gülüyor> Acınla bel açıka büyük geliyor ama bu şey pardon şey Anamur'da ziyan olan tarım arazisi değil bu. genel olarak bu yıl bu ziyan bu, bu, ya, bu, ya, bu ya, yıl bu ziyan, ya. ziyan olan tarım arazisi. O zaman tamam diyecek bir nokta da yok burada. <gülüyor> evet, Yine büyük bir adam. Evet, çok büyük, büyük, büyük. Bir de tabii şeyden bahsetmek lazım. Yani Bütün bunlar zaten iklim bilimcilerin bu konuyla ilgili aktivistlerin ve bilimcilerin yıllardan beri söyledikleri bizim de işte iyi kötü derleyip bu araştırmaları burada programlarda söylemeye çalıştığımız şeydi. Fakat tersine bir eğilim de var şimdi bilim insanlarını susturma fonlarını kesme ve yani onları bu ...tırnak içindeki kötü gerçekleri... ...söylemekten alıkoyma eğilimi... ...çok yaygınlaşmaya başladı... ...bunun en çarpıcı örneği Avustralya'daydı... ...çünkü çok hissedilir oldu... Evet, ...Avustralya'nın evet. en büyük şeyi işte... ...yani büyük mercan resifi ...denen Hı. şeyde en büyük yaşayan... ...organizmada... ...biyolojik çeşitliliğin ve... O ...şey için... ...atmosfer içinde en büyük... İnanılmaz, ...katkısı evet. olan şeylerden biri... ...yani dünyanın bayağı yıkıma... ...sürükleyecek bir şey onun ağarması... %7'e kadar indiğini söyleyen çok ayrıntılı rapor var profesörlerin hazırladığı... Onların fonunun kesilmesini istiyorlar. Hmm. Bu araştırmaları yapmasın diye. Neden? E çünkü turizm turistler gelince ah ölmüş biz niye gelelim diyecekler. Yani. Amerikalı ve Avrupalı turistler diye. Baya turizm derneği birliği başkanı bu adamları sustu. Yarın biridir demiş. Terimi de bu yani daha da terbiyesçi bir şey söylemiş de ben nazik yani söylüyorum. Terbiyesle terbiyesiz olmak. Evet öyle alboş şey. <gülüyor> Ve aynı şey şimdi Kanada'da da sevgili Trudeau'nun Justin Trudeau'nun genç kızların sevgilisi ilerici yeşil siyasetçi ya, 250 bilim insanı. Ya bu iş bitiyor siz dalga mı geçiyorsunuz diye bir mektup göndermişler. Hmm. 200 Kanadalı 250 bilim insanı. Bu yepyeni bir haber. Yani pazartesiden Toronto'dan, Guardian'dan aldım. Yani e, iklim bilimi Kanada'da e, tam bir krizin içindeymiş. Neden? <gülüyor> Çünkü fonları kesiliyor. Kesen kim? E, Trudeau. Trudeau. Evet. E, hmm. Yani 250'den fazla bilim insanı 22 ülkeden Yollamış. Yani bu sadece Kanada'yı filan da ilgilendirmez ya bu kutuplar araştırma filan hepimizin temel sorunu yani susuz kalmak, seller ve başka sebeplerle aç kalmayı da ilgilendiren bir şey diyorlar. Biz bunları anlatmamız lazım insanla ama bunu yapmak için de fon lazım araştırmak için. Baya yani bir tane programı varmış Kanada'nın. <gülüyor> bu konuya ayrılmış hasseten hassaten bu konuya ...yani iklim ve atmosfer araştırması onu da kapatmış ...fonunu kapatmış. <gülüyor> Bazı bu, bu, bu arada tabii şey Kanada bu iklim değişikliğinden pozitif etkileneceğini düşünen ülkelerden bir, bir tanesi. tabii. Ama düşünüyor sadece öyle olup olmayacağı <gülüyor> garanti <gülüyor> <olarak>. değil. <gülüyor> evet teori. Bu, yani bunu düşünmesi bile kendisinin göç alması manasına gelecek o, olası bir ihtimal bile. O da güvenlik devleti, ardından faşizme kadar varan yola kadar gidebilecek Kanada'da. Ayrıca yani bu canlılar Kanada. alemi için akıl alamayacağı şeyler var yani kutuplar bölgesi de Kanada'nın içinde biliyoruz yani bu, geçenlerde çekmişlerdi ya orası kutup deriyor. ayısının evet, evet. ağaçlıktan öldü ve niye bunu çektin filan diye de adamı suçlamaya kalktılar dalga geçer gibi böyle. Şey, tamam. Bir kere şimdi artık galiba çok net Ömer abi ne düşünürsünüz bilmem ama Bu iklim değişikliğinden bir rant elde eden bir sınıf var Yani bu kimi zaman parasal bir rant Kimi zaman siyasal bir rant Kimi zaman başka türlü gerçekleşen bir rant Ve bir, bir de bunun karşısında mağdurları var bunun ee, Ve artık mağdurları yani iklim mağdurları sokakta yaşarken günlük hayatında iklim değişikliğini gözle görülür, elle hissedilebilir bir şey olarak görmeye, hissetmeye, konuşmaya başladı. Yani gelen her e, yeni bilgi artık insanların bu konuyla ilgili bir bilincinin üstüne konmuş taş e, şeyi görüyor, vazifesi görüyor. Ve artık herkes son kozlarını oynuyor gibime geliyor bana. Yani bu işten büyük rant elde edenler... Ee, rantı elden bırakmamak için Şu anda ellerinde ne varsa Onları sahaya sürüyorlar Hatırlarsınız iki hafta önce de iklim değişikliği yoktur Küresel sığınma dönemine girdik Yok mini buzul çağına girdik Falan gibi şeyler yayınlanıp duruyor ee, Çeşitli bilim adamları tarafından Böyle hani son dakika ne kurtar ne yiyebilirsek yiyelim buradan ne kazanırsak kazalım diyenlerin bir şey çırpınışı gibi geliyor bana evet, biraz. Ama bu noktada galiba biraz iş gazetecilere düşüyor. Bu konuyla alakalı insanları bilgilendirecek olan kişilere düşüyor. Eğer bu haberi girmeden önce yani mini buz uçağı geliyor haberine girmeden önce internete girip bir baksalar bu haberleri daha önceden ne şekilde girildiğine kimler tarafından girildiğine bilimsel olarak hiç değilse bir daha önce yapılmış olan röportajlara referans verseler kendi yazdıkları haberlerde bu gibi saçmalıklar karşılaşmayacağız. Çünkü her sene neredeyse hafif havalar soğumaya başladığı zaman mini buzul çağı geliyor şeklinde haberler geliyor. Ve insanlar da bunu açıklamaya çalışıyorlar sürekli. Evet, Bakın Böyle bir, bir durum bir yok. Diye. Siz şeyler... ben hatta ben bazı gazetelerin yazısız çıkmasının topluma ve millete daha faydalı <gülüyor> olacağını düşünüyorum. Oraya girersek işin içinden çıkamayacağız. Bir. Gerçekten çünkü şey doğaya, insana, topluma her şeye aykırı bir şekilde ilerliyor orada. Yani bu çok şey. şey çok önemli. Her şeyin tıpkı doğada olduğu gibi bütünüyle birbiriyle bağlantılı olduğu her şeyin, her büyüğün parçası olduğunu da, bütünsel bir bak, holistik bir bakıştan başkasının da zaten hiçbir yere götüremeyeceği aşikar. Yani bu Kanada'nın yakışıklı başbakanının meselesi filan değil. Bu doğrudan doğru kendi çocuklarımızın ...ve evet. torunlarımızın filan meselesidir... ...ve buna engel olunması lazım... ...yani bilim insanlarını... E, ...susturmak ne demek oluyor... O, ...parasını kesmek... ...bunun hesabının sorulması lazım... ...yani adam... E, ...Bill McKeown yazmıştı... ...yani adam bir... ...iklim için bir gezegen için bir felaket... boş verin buna... ...bayılmayı genç kızlara filan... ...söyleyerek böyle... ...havalar basıyor... E, aynı şeyi Angela Merkel için de söylemek lazım. Yani kömüre olağanüstü yatırım yapıyor kömür şeyinin altında. Ve bir yandan da yeşilci falan gibi geçinen bir hali var. O da bir felaket. E, Türkiye'de de kömüre ne kadar büyük bir yatırım Yatım. yapıldığını kömür termik santrallerine biliyoruz. Bunlarla e, kesinlikle kendi hayatımızı gelecek şimdiki ve gelecek kuşağa koruyabilmek için mücadeleden başka bir yol yok. yok. Evet. Bir de şey de var Ömer abi. iklim değişikliği sadece iklim değişikliği değil. Yani yağmur ya da kuraklık sadece değil işte. Mesela Türkiye bu yıl buğday üretemezse yılda yaklaşık 5 milyon ton Rusya'dan buğday alıyor. Bu rakam daha artacak ee, ve şu anda işte siyasi konjektürde de Rusya ile Amerika ile bir takım satrançlar oynanıyor ve bu işin günlük hayatımıza pratik çok daha farklı yansımaları da olabilir bunların. Evet, yani dedi e göç ve savaş. Aynen, hepsi birbirini tetikliyor. tetikliyor. Evet. ...ne yazık ki görüyoruz ve gözlemliyoruz... ...artık şey dil teorik olarak değil... ...pratik olarak böyle bir felaketin içinde yaşıyoruz... ...mücadeleye devam Devam edeceğiz... Ha ...haberleri de bir yandan aktarmaya... Ee, ...önümüzdeki hafta görüşmek üzere o zaman... Hoşça kalın. ...hoşça kalın... İklim için... ...bir iklim adaleti güncesi... Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar: Güçal Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombi. Açık Radyo program destekçisi olun.